Selamlar bir kuyumcuya altın verip e, o kişi kullanıyorsa ben de karşılığında bir şey almazsam e, zekatı bana mı düşer o kişiye mi? Sana düşer. Yani altın kimin sahibi ise altına kim sahipse altın kimin mülkündeyse o verecek. Sen ona emanet gibi vermişsin. Boş gibi. Boş gibi vermişsin. Dolayısıyla Tabii. kendi verecek.